Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF Türkiye ve Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle 5 ülkede yürüttüğü çevreye uyumlu sosyoekonomik kalkınma için sivil toplum hareketi yani COSEED adlı projesini basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıda projenin çevresel etki değerlendirme yani ÇED ve stratejik çevresel değerlendirme SÇD süreçlerinin iyileştirilmesine nasıl katkıda bulunacağının yanı sıra yıl sonuna kadar açıklanması beklenen ilk stratejik çevresel değerlendirme yönetmeliği ile ilgili görüşlerde paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak, biyolojik çeşitlilik kaybı ve iklim değişikliğinin ekonomik refahımızın temelleri ve insan varlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Aralık ayında çıkması planlanan stratejik çevresel değerlendirme yönetmenliğine de değinen Baştak, yönetmenliğin hazırlanması olumlu bir gelişme. Yatırım faaliyetlerinin kümülatif çevresel etkilerinin değerlendirilmesi için Çet süreçleri öncesi SCD ile ilişkilendirilmesi gerek. Ulusal yenilenebilir enerji eylem planı, organize sanayi bölgeleri, tehlikeli atık yönetimi, nükleer enerji ve madencilik gibi faaliyetlerle ilgili kararların da SCD'ye tabi olması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Toplantının davetli konuşmacılarından Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çevre Hukuku Öğretim Üyesi yani Yayet Başkanı Doçent Doktor Süheyla Suzan Alıcı, ÇED süreciyle ilgili olarak yaşanan sıkıntıları şu sözlerde özetledi. Mevzuatta halkın katılımına yer veren tek süreç olan ÇED'in en önemli aşaması izleme ve denetim. Eğer gerçekten iyi bir izleme ve denetleme yapılmazsa taahhütlerin yerine getirip getirilmediği tespit edilemez ve çet amacına ulaşmaz. Ülkemizde çet süreciyle ilgili en önemli meselelerden birinin açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararlarının iş işten geçtikten sonra yani pek çok çevresel varlığın kaybedilmesinden sonra verilmesi ya da hiç verilmemesi olduğunu belirten alıca yürütmeyi durdurmaya ilişkin hüküm mevzuatta yeniden düzenlenmeli. Ve özellikle Çet gibi çevre korumaya ilişkin davalarda dava açılır açılmaz yürütmeyi durdurma kararı otomatik olarak verilmeli. Bilirkişilik sisteminin iyi işlememesinden kaynaklanan sorunların da giderilmesi gerekiyor dedi kendisi. WWF Türkiye Proje Koordinatörü Aslı Gemci ise Arnavutluk, Bosna Hersek, Kırbatistan, Karadağ ve Sırbistan'dan ortaklarla birlikte yürütülen projeyle ÇED ve stratejik çevre değerlendirme konularında sivil toplumun bilgi ve birikimi ve kapasitesinin geliştirilmesi ve karar alma süreçlerine katılımın arttırılmasının amaçlandığını söyledi toplantıda WWF Türkiye tarafından yönetilen hibe programından yararlanan sivil toplum kuruluşları yani Doçev, Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çevre Mühendisleri Odası ve Tema Vakfı da projelerini tanıttılar. Sivil toplum kapasite geliştirme ve savunuculuk hibe programı çerçevesinde 5 ülkeden 26 sivil toplum kuruluşuna 250.000 avro finansal destek sağlanıyor. Bozcaada'nın Sulu Bahçe ve Habere koylarının İhaleye çıkarılmasının duyulmasıyla artan tepkiler üzerine bakanlık geri adım attı. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, ihalelerinin iptal edildiğini açıkladı. Diken.com'dan Rıfat Doğan'ın haberine göre gelinen noktayı değerlendiren Yılmaz, 3 gündür Ankara'da bakanlıklarda görüşmeler yaptıklarını belirtti. Dedi ki bugün saat 10'da Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü ile bir randevumuz vardı. Halkın hassasiyetlerini anlattık, o da bizi ve Bu anlattığımız hassasiyetleri dinledi, görüşme olumlu neticelendi, bize ihalelerin iptal edileceğine ve yapılmayacağını söyledi, bu güzel haberi paylaşmak isterim dedi kendisi. Bakanlık Bozcaada'nın iki bakir koyu, Sulu Bahçe ve Habere koyularına 21-22 Kasım'da ihaleye çıkaracağını duyurmuştu. Bunun üzerine ise Bozcaadalılar Change.org'da bir imza kampanyası başlatmış ve hashtag Bozcaada bizim etiketiyle sosyal medyada etkinlik düzenlemişti. Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Peter Lundberg, Boko Haram Örgütü'nün saldırılarının en yoğun olduğu bölgede 14 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Bölgede 2 milyon kişi evlerinden olurken Birleşmiş Milletler Temmuz ayında yayınladığı raporda Borno eyaletinde 250 bin çocuğun yetersiz beslendiğini vurgulamıştı. Bu konuda Birleşmiş Milletler harekete geçmeye kararlı. Roma bostanı insanları bostanı kışa hazırlamak için bir araya geldi. Birlikte ve farkında olalım toprağa değelim mesajıyla yapılan çağrıyla insanlar bir araya geldiler. Kışlık fideleri bostanın sebze yataklarına diktiler. Son bir buçuk yıldır Roma bostanında toprağın şifasına ve birlikte üretmenin keyfine inanan birçok insan ve çocuklar, komşular, toprağa değmek isteyen pek çok arkadaş bir araya geldi Ve önce toprağı temizledi, toprağı hazırladı, fitilli yatak sistemleri ve kompost kutuları yaptı, ektiler, biçtiler, suladılar. Ve Roma bostanından çıkan bütün ürünler yolu bostandan geçen herkesle paylaşıldı. İsteyen herkes bostan ürünlerini hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. Şimdi kış geldi, kış fidelerimizi ve fidanlarımızı diktik diyorlar. Ne yazık ki Roma Bahçesi hala imara açılma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu konuda Change.org'da Roma Bahçesi imara açılmasın. Katılımcı yöntemlerle İstanbullulara açılsın başlıklı bir kampanya var. Şu ana kadar da Change.org üzerinden bin kişi bu kampanyayı imzalamış. Takipçilerinin bütün bir sene merakla beklediği bir başka etkinlik, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali bugün başlıyor. Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, İzmir, Bayındır, Muğla, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Muğla, Fethiye, İzmir, Güzelbahçe, İstanbul, Beyoğlu, İstanbul, Kartal, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa ve Mersin'de olmak üzere 20 ayrı noktada sürdürülebilir yaşam film festivali var ve sürdürülebilir yaşamfilmfestivali.org adresinden ulaşabilirsiniz.